Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve's salatu ve's ala nebiyina'l muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala jami'il anbiya'i vel mursalin ebrar Kıymetli kardeşlerim babamız olan Hazreti Adem'i tanıma yolculuğumuzu devam ettireceğiz. Tabii bazı hakikatleri sık sık hatırlamakta fayda var. Derdimiz sadece bir tarih okumak değil. Tarihten bazı hadiselere şahit olmakta değil. Zaten Kur'an'ın anlattığı tarihi olayların maksadı da bu değil. Biz şu anda yaşadığımız hayatta Rabbimizin bize yüklediği misyonun, vazifenin, kulluğun tam anlamıyla yerine getirebilmesi için bu işin en güzel örnekleri olan peygamberlerden bu meseleyi öğrenme adına bir gayret için burada bu dersleri yapıyoruz. Her ne kadar biz tarihten bahsetsek de bizim derdimiz bu. Bu derdimizi hiç unutmadan meseleyi inşallah beraberce anlamaya çalışalım. Cenab-ı Hak hepimizin istifadesini çoğalsın ve gerçek manada istifade etme adına azim ve gayretimizi arttırmış olsun. Bu peygamber kıssaları meselesinin usul adına, yöntem adına birçok şeyi söyledik. Geçen derste bir şey söylemiştim ama o söylediğim şey çok önemli olduğu için bugün biraz o sözlerimi detaylandırarak sözlerime başlamak, dersime başlamak istiyorum. Dedim ki Kur'an'daki hiçbir tekrar hele hele bu tekrar kıssalarla alakalı bir şey ise sadece meselenin ehemmiyetinden dolayı tekrar edilmez edilmez. Mesela bir şey önemli ise o önemli mesaj iyice anlaşılsın diye tekrar edilebilir. Bunda hiçbir mahsur yok bu önemli de bir şeydir ama Kur'an sadece meseleyi öneminden dolayı tekrar etmez. Kıssaları farklı farklı yerlerde anlatıyorsa kesinlikle anlattığı yerlerde vurgu itibariyle bazı şeyleri öne çıkarma. Bazı mesajları daha farklı bir biçimde muhataba ulaştırma iletme adına bir özelliği taşır. Bunu da bir mercek benzetmesiyle size anlatmaya çalıştım. Bugün meramım iyice anlaşılsın diye size bir mercek de getirdim. Ama ne kadar siz göreceksiniz bilmiyorum. Ben size biraz olsun anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir resim var bakın önümüzde. Güzel bir resim. Bize bu resmi anlat diye birisi bir soru sorsa bu manzarada gördüklerimizi anlatırız. Ama ben elimde merceği tutsam bakın şurada ta tepe tarafta bir Ev var ve bu evin üzerinde yoğunlaştırsam merceği bu merceğin büyüttüğü şey daha fazla benim nazarımı celbeder. Ve bu merceğin büyüttüğü şeyi ben başlarım bu sefer anlatmaya. Eğer merceği burada bir yola tutsam yolu anlatırım. Merceği burada bir ağaca tutsam ağacın gölgesine tutsam onu anlatırım. Yani neyi daha fazla ve daha ayrıntılı bir biçimde görmek istiyorsam onun üzerinde yoğunlaştırırım. Merceğimi de onun üzerinde tutarım ve orayı daha farklı bir biçimde tasvir ederim. Kur'an-ı Kerim'de kıssaları böyle anlatıyor bize. Mesela diyelim ki bir mesele 4-5 farklı yerde eğer anlatılıyorsa o anlattığı her yerde mercek bir şeyin üzerindedir. Bir yerde bir başka şeyde bir diğer yerde bir başka şeydedir. Ve o merceğin yoğunlaştırdığı o kelimenin ya da o mesajın ya da o hadisenin ya da o hadisenin kahramanlarından herhangi biri kimse onun üzerinden verir mesajı. Dolayısıyla biz kıssalardaki tekrarları bu özelliği göz ardı etmeden anlamak durumundayız. Eğer bu özelliğin farkına vararak bazı şeyleri anlarsak daha farklı bir biçimde istifade etmiş oluruz. Hatırlayın geçen ders ne dedik? Adem Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an-ı Kerim'de 5 tane yerde anlatılır. Bakara suresinin 30 ile 39. ayetleri arasında 10 ayette. Maide suresinin 27 ile 31. ayetleri arasında 5 ayette. Araf suresi 11 ile 27 arasında 17 ayette. Hicr suresinde 28 ile 44 arası 17 ayette Taha suresi 115 ile 123. ayetler arasında 9 ayette Bu ayetlerden başka ayetler de var Kur'an-ı Kerim'de Sadece bunlar değil ama burada bizim özellikle Dikkat çektiğimiz ayetler Doğrudan Adem aleyhisselamı anlatan ayetler Mesela biz Sad suresinin 71 ile 85 arasındaki ayetlerde de okuruz aslında Adem kıssasını ama oradaki o kıssadaki anlatım aslında iblisi bize anlatır. Yine aynı şekilde Sebe suresinin 20-21. ayetleri İsra suresinin 71 ve 85. ayetleri her ne kadar Adem aleyhisselamın kıssasından sözü açsa da asıl maksat iblisin özelliklerini anlatmaktır. Bugün biz iblisin üzerinde biraz duracağız. İblisi daha fazla tanımı adına bu ayetlerin mesajlarının yoğunlaştığını görüyoruz. Ama bu benim size saydığım ayetlerin toplamı 58 ayetti. Bir ayet daha var belki o da doğrudan anlatıldığı için onu da dahil etmemiz lazım. Kehf suresi 50. ayet dolayısıyla biz doğrudan Hazreti Adem kıssasını Kur'an'dan okuduğumuz ayet sayısı toplamda 59 olur. Şimdi biraz önce söylediğim ayetlerde maksadım meramım daha iyi anlaşılsın diye bakın size şöyle levhalar getirdim. Burada Bakara suresindeki o ayetler var. Bakara suresinde 30 ile 39. ayetler var burada. Toplamda 10 ayet. Mercek burada neyin üzerinde arkadaşlar? Melaikenin üzerinde yani melekler üzerinde. Şu pasajda Adem aleyhisselamın kıssası anlatılırken aslında meleklerin üzerinden bir anlatım var. Ve o ayetlerde meleklerin Allah ile Hazreti Adem'in yaratılış meselesini konuşmaları, onlara karşı soruları ki geçen bir giriş yaptık zaten şimdi de devam edeceğiz orada. Ama bizim için burada merceğin melekler üzerinde olduğunu bilmemiz, bazı şeyleri daha iyi anlamamızı sağlayacak. Mesela eğer biz bu hakikati ve buradaki bu bilgiyi gözden kaçırırsak e karşıda iblis var Allah meleklere secde edin diyor. O zaman iblis bu sözün muhatabı değil diye bir şeyden çıkarız yola ya da tutar deriz ki melekti iblis. E o da melekti sonradan işte şeytan oldu şu oldu bu oldu. Şimdi onlara ait bazı şeyleri yine size söyleyeceğim. Maide suresinin 27 ile 31. ayetleri arası 5 ayet. Bakın mercek neyin üzerinde? Adem'in iki oğlu üzerinde. Biz burada neyi okuyacağız o zaman? Habil ile Kabil kıssasını okuyacağız. Her ne kadar Kur'an isimlerini vermese de o isimlerin nereden geldiğini de o ders geldiği zaman göreceğiz. Ama burada Maide suresindeki ayetlerde merceğin burada olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yoğunluğun mesajların nereden devam edeceğine dair bir bilgiyi buradan net bir biçimde anlamış oluyoruz. Gelelim üçüncü gruba üçüncü gruptaki ayetlerimiz Araf suresi 11 ile 27 idi. Bakın Araf suresi 11 ile 27 ki bugünkü dersimizde çok fazlaca bu de ayetlere değineceğiz. Nerede mercek? iblisin üzerinde. Bakara süresinde meleklerin meselesini anlarken Araf süresinde yine aynı şekilde Adem aleyhisselamın o meselesini okurken orada olmayan ayrıntıları burada okuyacağız. Dolayısıyla Kur'an öylesine bir tekrar yapmıyor aslında nerede neyi nazara vermek istiyorsa nerede öne çıkarmak istiyorsa mesajı neyi daha fazla muhataba ulaştırmak istiyorsa merceği onun üzerinde tutuyor burada da mercek iblisin üzerinde gelelim Hicir suresinin 28 ile 44. ayetlerine nerede mercek burada beşerin üzerinde bakın burada ve özellikle burada Hazreti Adem'in beşer özelliklerini daha detaylı bir biçimde okuyoruz Bakara süresinde yok Araf süresinde yok ama burada var. Burada Hicr süresinde başka bir şey anlatılıyor bize. Aynı olay anlatılıyor ama başka ayrıntılarla anlatılıyor. Başka ayrıntılarla anlatıldığı zaman biz meseleyi mercek nerede o çerçeveden değerlendirdiğimizde daha farklı bir biçimde okuyoruz. En son bu gruptaki ayetlerimiz biliyorsunuz Taha süresi 115 ve 123. ayetler. Bakın burada mercek imtihanın üzerinde ve biraz önce sıraladığım saydığım ayet gruplarının hiçbirinde söylemeyen bir şey var burada. Biz Adem'i bir azim üzere bulamadık diyor Rabbimiz. Adem unuttu kelimesi de sadece burada var ve biz hem unutma meselesini hem onu azim üzere bulamadık ifadesini imtihanın şiddetinin ne boyutlu olduğunu anlamı açısından okuyoruz. Dolayısıyla buradaki mercek biraz daha meselenin imtihan boyutuyladır. Bilmem anlaşılabildi mi? Bundan sonra da bunlara çokça dikkat edeceğimiz için özellikle istedim ki iyice bu zihnimize oturmuş olsun. Eğer bunu bilirsek yarın Hazreti Musa'yı işlediğimiz zaman Musa Aleyhisselam'la sihirbazlar kıssasını Kur'an'ın farklı farklı yerlerinde okuyacağız. Neden orada farklı farklı geldiğini bu mercek örneğinin üzerinden daha iyi anlayacağız. Hazreti İbrahim'e okuyacağız. Aynı kıssa farklı yerlerde gelecek. Yine her geldiği yerde mercek bir başka şeyin üzerinde olduğu için mesajı daha iyi anlama adına bir gayrete girişeceğiz. Onun için bu mercek benzetmesi aklımızdan hiç çıkmasın. Şimdi benim güzel kardeşlerim Geçen ders bıraktığım yerden alıyorum. Bakara 30'da bir şeyi gördük. Rabbimiz yeryüzünde bir halife tayin edeceğim, var edeceğim, yaratacağım. Cealenin birçok manası var. O manalarından birkaç tanesini ben sıraladım. Böyle bir kararını meleklere açtığında melekler de anlamı maksadıyla Allah'ım sen yeryüzünde kan dökecek, yeryüzünü fesada sürükleyecek birini mi yaratacaksın demişti. Bu soruların nereden kaynaklandığına değinmiştik. Halife kavramına değinmiştik. Tekrara dönmeyeceğiz. O bıraktığımız yerden alacağımız için sadece aklımızda bunlar gelsin. O arada Rabbimiz bunların gerekçelerini de söyleyecek meleklere. Meleklere bu işi açması da onlara verdiği değerden, değerden dolayıydı zaten. O anda meleklere ben sizin bilmediklerinizi bilirim dediğinde meleklerin biz seni hamd ile tesbih ederken takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak kan dökecek birini mi yaratacaksın sözünün aslında çok da söylenecek bir söz olmadığını fark ettikleri anda geriye çekildiklerine şahit olduk. Şimdi buradan itibaren bakıyoruz ki Rabbimiz bu kararının gereği yeryüzünün farklı coğrafyalarından aldığı toprakla Hazreti Adem'i yaratıyor. Hazreti Adem'i yarattıktan sonra ona ruhundan üflüyor. Biz bunların hepsini ayetlerden okuyoruz başka ayetlerden ve arkasından ve alleme Adem'e esme'e kulleha diye bir ifadeyi okuyoruz. Allah Adem'e isimlerin tamamını öğretti şimdi burada isimlerin tamamının ne olduğu meselesi ciddi bir biçimde konuşulan bir mese mesele ta sahabe döneminden tabi'in döneminden sonraki dönemlerden ben söylenenlerin hepsini burada size söylesem bir sürü zamanımız anızı alacak elmalığın tespitiyle dört başlık altında topluyor zaten elmalılı ki isabetli bir tespittir bu burada söylenenler burada sahabede tabiinde ondan sonra gelenlerde genel itibariyle bunu söylüyorlar ne diyorlar bu isimler insanların tanışmalarına anlaşmalarına sebep olan bütün isimlerdir diyorlar Aklınıza hangi isim geliyorsa insan, hayvan, dağ, deniz, yer, gök aklınıza gelen bütün isimleri Allah Adem'e öğretti. Sahabeden bu görüşü ifade edenler var. Tabiinden bu görüşü ifade edenler var. Başka müfessirlerimiz de var. Bir diğer görüş diyorlar ki Adem'e öğretilen meleklerin isimleridir. Melekler deyince aklınıza sadece bilindik melekler değil birçok melek var. Ve Allah Adem'e bütün bu meleklerin isimlerini öğretti. Bir diğeri zürriyetlerinin isimlerini öğretti. Gösterdi Adem aleyhisselama zürriyetlerini. O zürriyetlerinin içerisindeki peygamberleri de gösterdi. Böyle tarihi rivayetler de var zaten ve onların isimlerini de öğretti. Bu başlık altında bir şey daha diyorlar bazı alimlerimiz. Diyorlar ki Adem'e öğretilen o zürriyetleriyle beraber öğretilen bir şey de o zürriyetlerinin kullandıkları dillerdi. Arapçayı mı, Farsça mı, Kürtçe mi, Türkçe mi artık neyse o dillerde öğretildi. Bu üçüncü başlığın altında bu da var. Ama şurada bir şey daha var dördüncüsü. Elmalılı biraz bunu çok uzun bir şekilde izah ederek söylüyor. Eşyaya isim koyma kabiliyeti öğretti. Allah Adem aleyhisselama ilk insana Beşer'in atası olan Ebul Beşer'e eşyaya isim koyma kabiliyetini verdi. Ve Ey Adem aleyhisselam bu kabiliyetle karşılaştığı bütün eşyaya isimler koydu. Neyse o ismin mahiyetine göre, şekline göre, işe yararlılığına göre Farklı bir biçimde çağrışımına göre neyse ona göre isimler koydu. Biz de bu babamızdan almışız bu yeteneği bizde de var o. Mesela bir şey gelse elimize işte biz bunu aldık elimize ne olduğunu bilmesek yani ismini bilmesek ben buna zihnimle çağrıştırdığı şeyle bu alet olarak aletin gördüğü işle alakadar olarak bir isim verebilirim. Mesela bazen bir alet görüyoruz bir makine görüyoruz kimse bize onun ne isimde olduğunu bilmiyor ki o ismi de veren zaten bir Adem'in oğludur çocuğudur ama bana o bilgi ulaşmamış olsa bile ben düşünerek ona bir isim koyabiliyorum. İşte bu yetenek babamız Adem'den bize intikal eden bir yetenek ve bu insana has bir şey. İnsan dışında eşyaya isim koyma kabiliyetinde olan bir başka varlık yok. Bu özel bir yetenek ve özel bir mesele olduğu için Rabbimiz yarattığı diğer varlıklardan insanın farkını ortaya koyma adına böyle bir şeyi söylüyor. Ve Adem aleyhisselama eşyaya isim koyma kabiliyeti isimleri öğretiyor. Bu isimleri öğrettikten sonra bu manada melekler bir şeye şahit oluyorlar. Demek ki ilmin bilginin kaynağı konusunda böyle bir şey var. Bu olduğu andan itibaren melekler bir şeyi fark ediyorlar. O fark ettikleri şey de şu oluyor ki Adem aleyhisselam kendileri gibi değil. Adem aleyhisselamın farklı bir özelliği var. Allah'ın sizin bilmediğiniz ama benim bildiğim dediği şeylerden bir tanesi de bu olsa gerek. Ve onun arkasından da zaten Rabbimiz Adem aleyhisselama o yeteneğini sergilemesini istedi. O yeteneği sergilendiği anda orada bulunanlara Rabbimiz Adem'e secde etmelerini istedi. Zaten ne olduysa da ondan sonra oldu. Adem'e secde etmesini istemesi secde bir saygı ifadesidir zaten. İstenilen Adem'edir. Adem içindir ama isteyen Allah'tır. Allah olduğu için itiraz olmaması gerekir. Peki karşıda kimler var? Melekler var, cinler var. Başka bir varlık yok zaten. İki tane varlık türü var. Melekler var, cinler var. Ve Allah onlardan secdeyi istiyor ama isterken Meleklere doğrudan hitap ederek istiyor. Neden meleklere hitap ettiğini şimdi göreceğiz zaten. Şimdi benim güzel kardeşlerim Allah'ın yarattığı mahlukat çok. Biz mahlukatın ne kadarından haberdarız bilmiyoruz. Ama Kur'an'dan bir hakikati biliyoruz. Şuurlu varlıklar üç tane. Melek, cin ve insan. Peki şeytan nereye gitti? Şeytan yok. Bu üçün içerisinde. Biz başka bir şey öğreneceğiz şimdi ya halk arasında konuşulanlar var mesela peri diye bir şey var işte karabasan var hortlak var cırtlak var zombi var zombi var bir sürü şey var. Bütün bunlar o varlığın içerisinde nereye oturuyor diye baktığınızda aslında söylenenlerin hepsinin farklı bir biçimde ortaya çıktıklarına şahit oluyorsunuz. Kur'an hakikati nazarınıza veriyor. Bir latif varlık olarak melek var. Anlaşılması zor ve gizli varlık olarak cin var. Topraktan yaratıldığı için tevazu ile özdeşen, tevazu ile anılan insan var. Aslında melek cinden daha farklı bir özelliği var biliyorsunuz. Meleğin kelime manası da güçlü kuvvetlidir aslında. Ama biz cin deyince daha fazla bir Korku kaplıyor bizi bazılarımız biliyorsunuz adını bile söylemeyiz üç harfli falan aman cin başımıza iş açmayalım diye. O üç harfli deyin cin ne nedirseniz deyin netice itibariyle zor görünmez varlıklar anlaşılmasında zor. Kavranması da zor muamele de zor. O muamele konusunda bazı şeyler biliyorsunuz yaşananlara şahit olmuşsunuzdur. O diğerleri işte hortlaktır zombidir mombidir onlar milletin uydurmasyonu. Ama kabustur karabasandır bunlar rüyanın konusu ama biz burada varlığı konuştuğumuz zaman bu üç tane sınıfı konuşmuş oluyoruz. Rabbimiz bize bu üç sınıfın aslında mahiyetlerine ait de bilgileri veriyor. Şimdi karşıda iki sınıf var cinler var melekler var. Burada da Ebul Beşer olarak insan olarak Adem var ve Allah emrediyor. Evvel emirde sözünün bidayetinde meleklere Adem'e secde edin diyor. Peki meleklerin içerisinde cinlerin oluşması o hitapta haşa bir eksikliğin olduğuna mı işaret eder yoksa başka bir şey mi var orada? Şimdi biz merceği Araf suresinin üzerine tuttuğumuzda Araf suresinde iblise de doğrudan aslında emredildiğini görüyoruz. Ama Bakara suresinde meleklerin üzerinden anlatıldığı için orada melekler önde. Ama bir de bir hakikat var Arapçada mesela bir emir verilecekse karşıdaki muhatapların Çoğunluğu kimseyse hitap onun üzerinden şekillenir. Çoğunluk meleklerde olduğu için Bakara suresinde de meleklere dindi. Aslında orada melekler derken karşıdaki bütün muhataplar kastediliyordu. Ancak dediğim gibi Araf suresinin 12. ayetinde Allah iblise dedi ki ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan şey nedir? Doğrudan iblise söylüyor. Onun için bizim bazı tarihi rivayetlerimizde özellikle İsrailiyattan kaynaklanan bilgilerle çok fazla uğraşmamıza gerek yok. Yani Adem aleyhisselama secde etmeyen o cinler ve onların başında olan sonra adı iblis olarak işte Kur'an'a geçecek olan o varlığın aslı melekti isyan ettiği için ondan sonra cin oldu. Aslında onun daha önceki ismi Azazil'di sonra isyanından dolayı ismi İblis oldu. Şöyleydi böyleydi o bir başka bir makamdaydı cinlerin peygamberiydi alimiydi bilgiliydi. Bu kadar detayla uğraşmamıza gerek yok. Kur'an zaten veriyor net bir biçimde bize bilgi. Allah ona da emretti o emri tutmadı. Ve o emrin gereğini yerine getirmeyerek isyan etti. Kehf suresinin 50. ayetinde de biz bilgiyi okuyoruz zaten. Kâne minel cinni diyor ayet. O cinlerdendi. O zaman şeytanı ayrı bir sınıf olarak değerlendirmiyoruz. Şeytan cinlerden. Cinlerin içerisinde bir varlık. Dolayısıyla onu ayrı bir kategoriye dahil etmemize gerek yok. Kur'an zaten bunu net bir biçimde ortaya koyuyor. Peki benim güzel kardeşlerim, iblis neden secde etmedi? Onu secde etmemeye iten şey neydi? Öyle bir kitabımız var ki inanın ki Kur'an'a hayran olmamak mümkün değil. Bakın bir şeyi söyleyip sözü bitirmiyor. Neden iblis secde etmemiş? Kur'an'dan okuyoruz. Büyüklendiği için Bakara suresi 34. ayet kendisinin daha hayırlı olduğunu düşündüğü için A'raf suresi 12. ayet ene hayrun minhu dedi ben ondan hayırlıyım hayırlı olduğunu ileri sürerek secde etmedi ateşten yaratılmasının üstünlük alameti olduğuna inandığı için A'raf suresi 12. ayet Adem'in kuru bir çamurdan şekillenmiş kara bir balçıktan yaratıldığına inandığı için Hicr suresi 33. ayet Rabbinin emrinden dışarı çıktığı için Kevh suresi 50. ayet Görüyoruz değil mi arkadaşlar okunabiliyor mu oralardan da çok güzel bu ne kadar güzel biliyor musunuz Ayrıntıyı bize o kadar güzel veriyor ki işte mufassal kitap bu Hiçbir başka yere ihtiyaç bırakmayacak şekilde bize veriyor bunu. Neden iblis secde etmemiş Adem'e? Gerekçeler bunlar. Bunların her birini ortaya ileriye sürerek söylüyor. Ve bakın dikkat edin her birini bir başka ayetten okuyoruz biz. İşte kıssalardaki o ayrıntıların bize faydası bu. Bir yerde okuyamadığımızı bir başka yerde okuyoruz. Her okuduğumuz bilgi de o meselenin gerekçesini, sebebini, mesajını daha net bir biçimde anlayabilmemizin imkanını bize veriyor. Şimdi bunların hepsini bakın bu bir, iki, üç, dört, beş tane özellik. Gerekçe daha doğrusu şeytanın gerekçesi. Daha iblisteyiz. iblisin gerekçesi. Şeytan olmasına şimdi geleceğiz. Bir şeyi bizim nazarlarımıza vermiş olması lazım. İblisi... Allah'a isyana sürükleyen iki tane temel hastalık var. Bunlardan biz bunu çıkarıyoruz. Bu hastalıklardan bir tanesi asabiyet bir diğeri de kibirdir. Ocağını batıran o aslında. Asabiyet dediğimiz şey ırkçılık, ırkçılık ve kibir. İki tane hastalık da şeytani hastalıktır. Ve eğer bu hastalıkların önü alınmazsa Şeytanın ocağını batıran şey o hastalıklara bulaşanların da ocağını batırır. İnanın bugün de gerek kendi içimizde gerek dünyada nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Şu anda bizim en büyük imtihanımız bu ırkçılık ve kibir. Bireysel manada kibrin bizi nerelere sürüklediğini şöyle bir iyice muhasebe yaptığımızda görürüz. Hele hele belli bir konuma gelmiş biraz işte sevenleri artmış işte etiketi falan biraz fazlalaşmış. Koltuğun altında birkaç tane karpuz taşımaya başlayınca kabarmaya başlamış bir insanın onunla beraber o kibri farklı noktalara taşıma noktasındaki sıkıntısını hatırladığımızda bir de ırkçılık meselesinin. Gerçekten şeytanın işte kendi yaratılışındaki bazı şeyleri ileri sürüp karşıdaki insanı beşer olan Adem'i de yaratılışındaki bazı şeyleri ileriye sürüp ona burun kıvırması onu kendinden aşağı görmesi kendinin daha üstün olduğuna dair söylediği sözler aslında bu iki tane şeytani hastalığın ne boyutta olduğunu gösteriyor ve bugün bizim de bu hastalıklara karşı çok ciddi bir biçimde dikkatli olmamız gerektiği konusunda da bir mesaj veriyor. Ne kadar anlıyoruz bu mesajı bilmiyorum ama benim güzel kardeşlerim gerçekten ırkçılık bir bela. Kim yaparsa yapsın bunu falanca kavim yapmış filanca millet yapmış şu yapmış bu yapmış hiçbir şey değiştirmez. Arap'ın yapmasıyla Türk'ün yapmasıyla Kürd'ün yapmasıyla Çerkez'in yapmasıyla Laz'ın yapmasıyla değişen bir şey yok. Burada yasaklanan o işin ırkçılık olarak yapılmasıdır. Yapanın kim olduğuyla alakadar bir durum değil bu. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bakın asabiyet dememiz de biraz ondan sadece ırkçılık, ashabiyetçilik kavimle, kabileyle, milletle, ırkla olabilecek bir şey değil. Adam erkektir, erkekçilik yapıyor mesela. Kadındır mesela kadıncılık yapıyor. İşte bugün... Modern işte sapmalardan bir tanesi olarak feminizmin yaptığı budur. Kendisini üstün görüyor neyse artık bu. Yaşadığı coğrafyayı üstün görmek, ırkı üstün görmek gelmiştir 50-60 yaşına mesela biraz olgunlaşmıştır. Gençleri küçük görüyor. Gençtir büyükleri bu manada görüyor. Yani fark etmiyor burada bir şeyin dengesinin sarsılıp onunla bir başkasına üstünlük taslama adına bir şeyin ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla burada bizim çok dikkatli olmamız gereken bir şey var. Seçmediğimiz, emek vererek elde etmediğimiz bir şeyden dolayı bir başkasına üstünlük hakkımız yok bizim. Hiçbirimiz ırkımızı seçmedik, coğrafyamızı seçmedik, dilimizi seçmedik, cinsiyetimizi seçmedik, renklerimizi seçmedik. Bunların hepsini bize Allah verdi. Bunlarla övülmek yok. Övülmek olmadığı gibi yerilmek de yok. Şimdi beni Allah bir ırkta yaratmışsa ben o yarattığı ırktan dolayı utanacak mıyım? Mesela ben Çerkezsem, Lassam, Kürtsem utanacak mıyım? Nasıl ki övünüp bunu bir üstünlük alameti olarak kullanmak yanlışsa ondan dolayı komplekse düşmek de aynı oranda yanlıştır. Ve bu noktada bizden istenen Allah'ın bizim için kader planında tayin ettiği o hakikate Tabi olmaktır ama bu kadar bu konuşulduğu kadar kolay değil bakın bugün İslam coğrafyalarını kasıp kavuran bir şeydir ırkçılık öyle bir hale gelmişiz ki herkes bulunduğu yeri mutlak manada dünyanın merkezi ilan ediyor ve arkasında etrafında olan biten her şeyi de kendi ekseninden değerlendirerek konumlandırmaya çalışıyor ne kadar acı acı kelimeler Allah'ın hoşlanmadığı, hoşnut olmadığı cümleler, tavırlar, davranışlar ortaya çıkıyor. Bilmem onları burada söylememe gerek var mı? Ama benim söylemek istediğim şey şu. Ölçüyü koyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte buradan koyuyor. Neye bağlıyor üstünlüğü? Takvaya. Bitti. Onun dışında başka hiçbir şey hakkında bizim konuşmamıza gerek yok. Gerek yok ama. Tanışıyoruz biriyle selamun aleyküm aleyküm selam nerelisin diyor ki karşıdaki kardeşimiz Hakkari'liyim olsun o da insan diyoruz. Yahu Müslüman bu söylenecek bir cümle mi Allah aşkına tanışıyoruz mesela nerelisin Trakyalıyım olsun o da Müslüman diyor o da insan diyor mesela. Bunlar aslında zihnimizdeki arızaları gösteriyor bize. Niye biz birbirimizi tanıştırırken bu manada bir şey dikkatimizi çeksin? Bilmem kızar mı bana Siirtli, Mardinli, Batmanlı kardeşlerim ama bir, bir nazara vermem gerekir bunu. Siirtli bir kardeşimizle tanışıyoruz. Neredesin Siirtliyim? Siirtliyim ama Arap'ım. Kim sana sordu Arap olduğunu? Kürt olmak kötü bir şey mi ki hemen anında bir etiket yapıştırıyorsun arkasına? Bingöllü ile tanışıyorsun Bingöllüyüm ama Zazayım ya ama niye ama ama ne o, o daha sonraki iş sana kimse ırkını kavmini sormadı ki sen bunu söylemen burada aslında kotlanan bazı arızaları ortaya koyuyor ben bunu da bu vesileyle duyurmak istiyorum size içimizde soy ihtibariyle Ermeni olan kardeşlerimiz var biliyor musunuz ve biz Ermeniliği din olarak anlıyoruz. Ermeni ise Hristiyandır zaten bir sürü de zaten bir çirkin laflarımız var onları kürsüde söylememe gerek yok. Ya bu Ermeniler de Müslümanları var. Hiç görmediniz mi Kur'an-ı Kerim'in Ermenice malini? Ermeni olup soy itibariyle Müslüman olanlar var içimizde. Niye sen ırkından dolayı rencide ediyorsun? Derisinden, renginden dolayı rencide ettiğimiz roman kardeşleri hiç söylemeyeyim zaten. Ya da bir başka coğrafyadan gelmiştir farklı bir özelliği vardır ondan dolayı söylediklerimizi söylemeyeyim. Şivesinden dolayı kınadıklarımızı söylemeyeyim. Dilinden dolayı söylediğini bir cümleden alıp bir şeyler üretip onun üzerinden kınadıklarımızı hiç söylemeyeyim. Ama şunu söyleyeyim her bu manada söylediğimiz şey inanın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi rencide ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmet diye bize bir pencere açtı. O ümmetin içerisine 72 millet biliyorsunuz çokluktan mecazdır. O 72 milleti doldurdu. Arabın aceme acemin araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır dedi ve meseleyi en güzel bir biçimde özetledi gitti. Ne olur yüreğinizin de zihninizin de sınırlarını büyütün. Müslümanın ufku asla dar olmaz Müslüman dünyaya bir başka bakar bizim gönlümüzün coğrafyası o kadar geniş olmalı ki o coğrafyanın içerisine her ırk her kavim her dil girmeli la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra da başımızın üstünde yeri olmalı bu şeytani bir hastalık olan ırkçılık meselesine karşı çok dikkatli olmamız lazım bizim. Konu o değil şimdi şeytanı konuşuyoruz asıl sonu konu oraya geldiği için bunları söylüyorum. Bakın ırkçılık yaparsak ne olur biliyor musunuz? Ben bir şey söylesem size etki etmeyebilir. Ben ırkçılık yaparsak ne olur sorusunun cevabını size Resulullah'tan vermek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer şeytani bir hastalık olan bu ırkçılığa bulaşırsak kız İki tane şey olur. Cahiliye ölümü üzerine ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Ümmeti Muhammed'den olma ayrıcalığını kaçırır. Mesele bu kadar önemli. Bu kadar önemli. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Cündüb bin Abdullah'ın bize naklettiği hadis bu. Kim asabiyetin savunuculuğunu yaparak ve asabiyete ırkçılığa destek vererek Yoldan çıkmış bir topluluğun bayrağı altında öldürülürse onun ölümü cahiliye ehlinin ölümü gibidir. Müslim hadisi bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Ümmeti Muhammed'den olma ayrıcalığını kaçırır. Yani ümmeti Muhammed'den olmayınca nereden oluyorsunuz? Artık düşünün yani ümmeti Muhammed'den olmamak demek Siyer Vakfı'ndan olmamak demek değil. Falanca yerden olmamak demek değil. Ümmeti Muhammed'den olmamak demek. Yani bu bu kadar dehşetli bu kadar önemli bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ırkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir. Bizden değilse kimdendir onu siz artık düşünün. Bu söylediğimde Ebu Davud hadisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de bunu söylüyor. Peki bunları söyleyen eğer biz bu hastalığa düşmüksek nasıl kurtulacağımızı da söylüyor mu? Tabii ki söylüyor. Bakın ölçüyü yine o koyuyor. Bütün ölçüleri zaten o koyar Allah'ın kendisine verdiği izin ve müsaadeyle. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem "Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biri kendisi için sevip istediği bir şeyi din kardeşi için sevip istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz." Ne istiyorsun kendin için? Laz kardeşine de aynı şeyi isteyeceksin. Ne istiyorsun kendin için? Kürt kardeşine de aynısını isteyeceksin. Ne istiyorsun kendin için? Ermeni kardeşine de aynısını isteyeceksin. Ne istiyorsun kendin için? Türk kardeşine de aynısını isteyeceksin ne istiyorsun kendin için Arap kardeşin içinde aynısını isteyeceksin Çerkezi de aynısını isteyeceksin Zazaları kızdırmayalım Zazaların damarı biraz böyle iyi bir damardır Zaza içindeki isteyeceksin isteyeceksin Arnavut içinde isteyeceksin yani karşında iman etmiş kardeşin kimse hangi ırktan olursa olsun Kendin için neyi arzuluyup ve neyi istiyorsan onun için de isteyeceksin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölçüyü böyle koyuyor benim güzel kardeşlerim. Dolayısıyla biz şeytani bir hastalık olan ırkçılığa karşı bu noktada duyarlı olmamız gerekir. Müslüman belki belki bazı hatalar edebilir bazı şeyleri eksik bırakabilir ama bu mesele bu kadar önemliyse burada hata kabul etmez. Bu çok ciddi bir meseledir. Ve bugün ümmet olmamızın önündeki en büyük engellerden bir tanesi budur. Bu noktada bizim duyarlılığımız bambaşka düzeyde olmalı. Ve dünyaya biz bu konuda çok daha farklı bir manzara, bir mesaj, bir güzellik yansıtmak durumundayız. Bu hakikatleri size hatırlatmak istiyorum. Peki gelelim ikincisine. Kibir, ocak batıran bir şey ve şeytanı, İblisi daha doğrusu şeytanlaştıran da bu. Nedir kibir? Ben müstakil bir ders yapmıştım hatırlarsanız. Sadece bunları hatırlatacağım size. Kibir şeytani bir vasıftır. Kibir küfrün köprüsüdür. Bu konuda ayetler de okuyoruz. Hadisler de okuyoruz. Kibir kalbin mühürlenme ve perdelenme sebebidir. Kibir hakikat karşısında insanı konumlandıran bir haldir, ki bir insanın anlama melekesini zayıflatan bir durumdur, ki bir sadeliği yıkan ve sonu azap olan bir hastalıktır. Eğer biz ümmeti, Muhammed'densek, ümmeti Muhammed densek, ümmeti Muhammed'in bakın kodunu burada veriyor, bu bir hadis biliyorsunuz, sadelik meselesi. Asla sadeliğe aykırı bir şey yapmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile sahabeyle ile yürüdüğü zaman eğer sahabe arkasında yürüyorsa Resulullah'ın çağırıyor onları. Gelin gelin diyor önümde yürüyün diyor yanımda yürüyün diyor arkamda yürümeyin diyor. Böyle bir peygamber var önümüzde çünkü bizim ümmetimizin bazı kotları var ya bu kotları korumak zorundayız. Biz başka şeyler üzerinden konuşamayız. Bu ümmetin kendisini ortaya koyan nazara veren belli başlı hususiyetlerini canımız pahasına bizim korumamız gerekir. Dolayısıyla kibirlenmek birilerine tepeden bakmak birilerine burun kıvırmak birilerine şunu yapmak bunu yapmak asla Müslümanın yapacağı bir iş değil. Şimdi sen burada kürsüden benim sözümü duyacaksın ya da ben kendi nefsime söyleyeyim ben size şunu diyeceğim. Diyeceğim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir muhatapla konuşunca muhatabı kim olursa olsun çocuk, yaşlı, genç, büyük, hanım, erkek hiç fark etmez muhatabına değer verirdi. Bunu diyeceğim kürsüden aşağıya indiğim zaman bunun aksine bir şey yapacağım o zaman ben bunu anlamamışım demektir. Ben diyeceğim ki size Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biriyle tokalaştığı zaman karşıdaki elini çekmeden asla elini çekmezdi. Bunu diyeceğim bunun dışında başka bir şey yapacağım. Ben diyeceğim ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Medine'deki atli dengesi yerinde olmayan bir kadının bile kendinden talep ettiği bir şey üzerine iki saatini, üç saatini o kadınla beraber Medine sokaklarında geçirdi diyeceğim. Sonra bana ulaşmak için, bana gelmek için insanlar kırk tane kapıdan geçmek zorunda kalacak. O zaman demek ki ben bu dediklerimi anlamamışım. Aynı şekilde eğer sizin hayatınızda da bu varsa... Anlamamışsınız demektir kibrin ne kadar farklı farklı alanlar olduğunu o kibir dersinde anlattım onun için o derse sizi tekrardan göndermek isterim ama bu çok önemli bir şey yani bir defa ders yapılarak işin içinden çıkılacak bir şey değil çünkü duygular taşıyoruz kalbimiz dönüp dolaşıyor insanların teveccühü kınaması takdiri taltifi her türlü bir şekilde bizi döndürüp dolaştırıyor. Bu manada bizim bu şeytani hastalığa karşı duyarlı olabilmemiz için çok ciddi bir biçimde öğrenmemiz gerekiyor bunu. Peki benim güzel kardeşlerim bakın şimdi söyleyeceğim bir şey hepimizi bir muhasebeye de sevk edecek. Bende kibir var mı yok mu mesela bunun nasıl bir testini yapabilirim? Kibirli adam asla kendinde kibir olduğunu söylemez. Kibirli adamın nazarında bütün herkes kibirlidir. Kendinden başka. Bakın kodları biz öğreniyoruz buradan. Şimdi size kibir hastalığına yakalanırsa ne olur diye bir bahis açacağım. Ve sizi bir muhasebeye çağıracağım. Başta kendi nefsim olmak üzere. Gelin bunlar var mı yok mu bunun bir muhasebesini yapalım beraberce. Kibir her türlü insani bağı koparır. Sürdüremiyorsun. Akrabanla geçinemiyorsun, arkadaşınla geçinemiyorsun, işte okulda geçinemiyorsun, yolda geçinemiyorsun. Geçinemiyorsun ya, bir türlü geçinemiyorsun. Ya senin ne işin var arkadaş sen niye geçinemiyorsun? Yok bir şey var hastalık olduğu için o kendinden başka bir şey görmüyor etrafında. Bütün diyor her şey benim etrafımda dönsün. Çünkü kendini nasıl görüyor kibirli adam? Ben diyor %100 doğruyum zaten ya %100 haklıyım ben %100 haklıyım %100 haklı olduğum için benim dışındakiler haksızdır diyor. Onun için onunla ortak bir zemine kayabilmek mümkün değil. O zaman biri bu hastalığa tutuldu mu en güzeli diyeceksiniz ki selamun aleyküm aleyküm selam Allah sana şifa versin sen biraz git yoluna ben biraz gideyim yoluna. İnşallah biraz iyileş, ondan sonra görüşelim. Bunun başka bir yolu yok. Eğer tutar da başka bir şey yaparsak, o hastalık bir şekliyle size de bulaşabilir. Çünkü kibirli adamı gördüğünüzde, ister isteme sizde nefsiniz kabarıyor. Ve siz de kibirli davranmaya başlıyorsunuz. Biliyorsunuz kibirliye karşı kibir biraz da tevazu sayılır. Adam sizi ezmeye başladıysa e siz de orada boyun bükecek haliniz yok. Siz de bu manada bir şeyler yapıyorsunuz ama yaptığınız o şey sizin ahlakınızı bozuyor. Onun için buradaki birinci madde bu. İkincisi kibir insanı hakikatin karşısında konumlandırır. Şeytana yapılan bu işte şeytanın yaptığı daha doğrusu. Kibir bile bile insana yanlış üzerine yanlış yaptırır. Bir önceki oydu. Burada gör görüyorsunuz zaten. Kibir insanı elindeki nimetleri başkalarıyla paylaştırmayarak cimrileştirir. Paylaşmaz. Ve kibir insanın kendisini hasta ettiği gibi başkalarını da sürekli hastadır. Bakın ben size yeni bir puttan haber vermek istiyorum. Bu putu biliyorsunuz ama bir benden duyun. Lat uzza, menat bir sürü put var. Başka putlar da var biliyorsunuz. Atları farklı farklı olan. Bir put daha var. İnsanın egosu eğer gerçekten terbiye edilmezse put haline dönüşüyor. Ve inanın bugün içimizde kendine tapanlar var. Sözümün çok ağır olduğunu biliyorum. Çok ağır olduğunu biliyorum. Ama bu ağır sözü söylemeyi de İlmi bir sorumluluk olarak görüyorum. İnanın bugün adam kendini buna bakın bir, bir isim de veriyorlar psikolojide biliyorsun. Narsizm dedikleri şey budur. Adam kendine tapıyor ya kendinden başka bir şey yok kendini böyle farklı bir konuma koymuş egosunu şişirmiş şişirmiş şişirmiş öyle bir noktaya gelmiş ki hiç kimseyi beğenmiyor her şeyde kusur buluyor kendinden başka doğru yok kendinden başka iyi yok kendinden başka hayırlı adam yok kendinden başka şu yok bu yok işte şeytanın yaptığı da aynı buydu şeytanın yaptıkları biraz önce okuduk işte niye secde etmedi o sıralanan ayetlerdeki beş tane özellikle aslında burada benim biraz önce size söylediklerimle alakadar. Allah bizi bu iki hastalıktan da muhafaza eylesin. Bu iki hastalığa bulaşan kardeşlerimize de Rabbim tez zamanda yakın zamanda şifalar ihsan eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim biraz hızlanacağım. İblis ne demek? Şeytan ne demek? İblis dil alimlerine göre ümit kesmek, pişman olmak, söyleyeceği bir şey olmayıp şaşırıp kalmak anlamındaki iblas kökünden türetilmiş bir isim. Bakın manalara dikkat edin. Ümit kesmek, pişman olmak, söyleyeceği bir şey olmayıp şaşırıp kalmak. Ya şeytan, şeytan da uzaklaşmak, haktan ve hayır, hayırdan ayrılmak, muhalefet etmek. Bu muhalefet etmenin içinde şu da var. Hem haktan uzaklaşma hem de uzaklaştırma bu tarz anlamların hepsiyle beraber öfkesinden dolayı yanıp tutuşmak gibi anlamlara da geliyor şeytan. Ayetler dikkatle okunduğunda şöyle bir noktayı yakalıyoruz. Şimdi biraz önce söylediğim ayetler biraz sonra bazı ayetler de söyleyeceğim. Eğer Allah iblisle konuşuyorsa, iblisle bir manada bir şey varsa daha Adem aleyhisselamla o mücadele başlamadan önce yani iblisin kovulmasından önceki tabloları bize aktarıyorsa o ayetler hep iblis kavramı üzerinde konuşuyor. İblis kovulana kadar iblis diye isimlendirildi. Kovulduktan sonra şeytan. Kur'an'da da bunu çok rahat bir biçimde görebiliyoruz. Dolayısıyla şu anda bizim mücadelemiz şeytanla. Şeytanla biz mücadele ediyoruz ve bu mücadelemizde şeytanın Amansız bir düşman olduğunu Rabbimiz bize bildiriyor. Allah dedi secde edin etmedi iblis etmedi ve isyan edenlerden oldu. Ayetleri şöyle hızlıca ne olur bir okuyun ben zamanı biraz kullanmak istiyorum. Bir şekliyle secde etmeyince gerekçelerini de söyleyince Rabbimiz iblise dedi ki öyleyse in oradan demek ki bir makamı var. O makamdan in dedi orada büyüklük taslamak senin haddin değil. Çık çünkü sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis dedi ki bunun üzerine bakın Rabbimize karşılık veriyor. Diyor ki bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver. Rabbimiz de diyor ki haydi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. Araf suresinden okuyoruz ayet numaralarını şimdi söyleyeceğim. Allah aşkına şuraya bir bakın bir dikkat edin bakın ne diyor iblis. İblis dedi ki öyleyse beni azdırmana karşılık beni azdırmana karşılık Allah onu azdırmış. Beni azdırmana karşılık and içerim yemin ederim ki ben de onları yani Adem'i Adem'in çocuklarını saptırmak için doğru yolun üstüne oturacağım. Şimdi o doğru yola bir ayrıca vurguda bulunacağım. Görüyoruz değil mi? Şimdi bir sonraki derste göreceğiz. Adem aleyhisselam da bir hata işleyecek. Yasak ağaçtan yiyecek. Yaptığı işin yanlış olduğunu gördüğü anda Hazreti Adem'de inanılmaz bir pişmanlık olacak. Ve Adem aleyhisselamı Adem aleyhisselam kılan Adem'i adam kılan o zaten anında hatasından dönmek ve pişmanlık duymak. Ama kibir var ya şeytanda Allah'a kafa tutuyor haşa sen beni azdırdın diyor. Bahanelere sarılıyor suçu üstüne almıyor ona buna bir şekilde havale ediyor. İşte o topraktan oldu ben ateşten oldum şöyle oldu böyle oldu saydım gerekçeleri. Bunlara mal ederek kendini haklı göstermeye çalışıyor. Haklı gösterme noktasındaki her şeyi de aslında Rabbimizin gadabının daha fazla onun üzerinde yoğunlaşmasına sebep oluyor. Bakın Allah'tan mühlet istedikten sonra ne diyor şeytan? Sonra elbette onlara önlerinden arkalarından sağlarından sollarından sokulacağım. Bu sadece yön değil acayip bir şey bu. Ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın dedi. İnsan oğluna beşere, beşere konuşuyor. Saptıracağım onları göreceksin ki onlardan çoğu da benim saptırmama Gelecekler ve sen onları şakirlerden şükredenlerden bulmayacaksın. Bunun üzerine Rabbimiz dedi ki haydi yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Şeytan bu işte yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Ant olsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Allah bizleri muhafaza buyursun. Bu kadar detaylı anlatılır işte Kur'an'da. Neden şeytan isyan etti İsyanından sonra neler yaptı bütün bunların hepsini Kur'an detaylı bir biçimde bize anlatır. İblisin bu isyanına da o isyanının arkasından da bundan pişmanlık duymayın hatasını savunmasına o hatasını savunmasından sonra da bu manada artık hayatın nasıl hayatını nasıl sürdüreceğine dair de temel bilgileri öğreniyoruz. Şimdi ben burada bir soru sormak istiyorum. Buraya kadarki kısımda hiç duydunuz mu Havva validemizi duymadık. Havva validemiz yok şu anda. Bu hadiseler anlatıldıktan sonra Allah şeytanı kovuyor. Adem aleyhisselama dönüyor. Tabii bu arada ne kadar zaman geçiyor ne oluyor ne bitiyor bilmiyoruz. Biz Kur'an'ın anlattığı üzerinden konuşuyoruz. Ve orada diyor ki ey Adem sen ve eşin beraberce cennete yerleşin. Nereden geldi eş? Eş yaratıldı. Nasıl yaratıldı? Kur'an bunun detaylarını vermiyor bize. Ama Kur'an bize Nisa suresinin birinci ayetinde o yaratılışa ait bir bilgi veriyor. Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ikisinden de birçok erkek ve kadın yaratıp üretip yayan Rabbinize İtaatsizlikten sakının diyor. Şimdi bu ayetten ve bu ayete benzer ayetler de var Zümer suresinde Hucurat suresinde bir şey anlıyoruz. İnsanı Allah önce bir nefisten yarattı. Bir şey daha anlıyoruz. Sonra onun eşini ya o yarattığı insandan o insan kim? Adem ya o Adem'den ya da Adem'in yaratıldığı yerden yarattı. Hangisi diye bana soracaksınız ben de size kocaman bir Allahu Alem diyeceğim. Başka bir şey diyemem yani ben burada ille de şudur budur deyip size bir yönlendirme yapamam. Ama ayetler bize bu iki manayı da veriyor. Peki hocam bizim bildiğimiz bir şey var. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Havva validemizin yaratıldığı meselesi. Tamam onu da konuşalım şimdi. Bu mesele yani Adem aleyhisselamın kaburga kemiğinden yaratılma meselesi Tevrat'ta çok ciddi bir biçimde detaylı olarak anlatılan bir had hadise. Elinizde varsa eğer gidip sağda solda hoca bizi Tevrat okumaya yönlendirdi demeyecekseniz Tekvim babının ikinci kitabında bunu çok detaylı okuyabilirsiniz. Birinci babta da var orada bazı şeyler farklı şeyler anlatılıyor. İkinci babta olay daha detaylı anlatılıyor. Tam da orada Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden yaratıldığına dair bilgileri net olarak görüyoruz. Peki biz hadislerden de bunu okuyoruz. Hem de öyle öyle şey değil mesela vesikan niteliğinde olmayan hadisler değil. Mesela Bukhari'de okuyoruz. Mesela Müslim'de okuyoruz ve ilahir başka kitaplardan okuyoruz. Okuyoruz da nasıl okuyoruz biliyor musunuz? Bakın Bukhari'de de Müslim'de de Havva anamızın yaratılmasıyla alakadar şimdi size benim aktaracağım hadisli kaynaklar yani bu adını zikrettiğim kitaplar aktarırken bert Havva anamızın yaratılma meselesi falan değildir. Biz sözün bağlamında meselenin ne olduğunu çözüyoruz. Buhari'de de Müslim'de de hadis aynen şöyle aktarılır. İlk cümle Müslim'de geçer Buhari'de yok. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse bir şey gördüğü zaman ya hayır konuşsun ya da sussun. Allah Resulü söze böyle başlıyor. Bu söze başladığı yer Müslim. Şimdi Bukhari ve Müslim'in ortaklaşa rivayet ettikleri hadisi naklediyorum size. Hadisi nakleden de Ebu Hureyre diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bu cümlenin arkasından kadınlar hakkındaki vasiyetimi tutun çünkü kadın Kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburganın en eğri yeri de üst kısmıdır. Doğrultmaya kalkarsan kırarsın, hali üzerine bırakırsan eğri kalmaya devam eder. Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye edin. Hadisi ne olur bir bütün olarak dikkat alın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, Burada vermek istediği mesaj anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Zaten Müslim'de bu hadis nerede biliyor musunuz? Kadınlara iyi davranmayla alakalı babın altında. Kadınlarla alakalı vasiyetel bin nisa babının altında Allah Resulü bunu bize naklediyor. Şimdi burada kaburga meselesine takılıp kalmanın bir anlamı yok bence. Neden? Gerekçesini de ben size söyleyeyim. Diyelim ki hakikat olsa. Kadının kaburgadan yaratılması niye tahkir ifadesi olsun? Bu aşağılama mı? Kadını aşağıda görmemi ya da kadına farklı bir maksatla bakmaktan kaynaklanan bir şey mi? Ya erkek eğer ilk yaratılansa erkek çamurdan yaratılmış kadın kaburga kemiğinden yaratılmış hangisi daha bu manada iyi? Eğer meselenin mahiyetine bakacaksanız. Sonra hepimiz gördüğümüzde tiskindiğimiz bir damla sudan yaratılmışız yaratıldığımız şeyin mahiyeti niye bize tahkir ifadesi olsun asla bu aşağılama falan meselesi değil Allah Resulü'nün söylediği duruyor zaten karşımıza niye yanlış yerlere çekelim adam eğer yanlış bir bakışla bakıyorsa e işte bak burada bak kadına dedi ki işte eğri kaburga geminden yaratılmış eğridir kadınlar onun için doğrultmayın falan böyle demiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dediği çok net. Erkeğinde kendine özgü bir fıtratı var. Kadının da kendine özgü bir fıtratı var. Fıtrat dediğiniz şey yaratılış yasasıdır. O yasanın dışına çıkmayın diyor. Kadını kadın olarak kabul edin. Ve kadının fıtratında var olanları da kabullenin. Ona göre onunla münasebet iletişim kurun. Erkeğin de fıtratını erkeğin yaratılma yasalarına uygun bir biçimde anlayın. Onunla da o şekilde iletişim kurun dolayısıyla burada ve vesselam efendimizin aktardığı bu rivayet bu bilgi bize kadının yaratılışıyla alakalı bir bilgiden ziyade kadının fıtratıyla alakalı bir bilgiyi verir dolayısıyla meseleye böyle baktığımız zaman biraz daha iyi anlamış oluruz şimdi gelelim sonlara doğru önemli bir meseleye neydi bizim dersimizin başlığı? İmtihanlar ve düşmanlıklar arasında Hazreti Adem derse yeni başlıyoruz şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu başlık altında meseleyi değerlendirdiğimizde benim güzel kardeşlerim Adem aleyhisselamın maruz kaldığı imtihanlar ve onun maruz kaldığı düşmanlıklar ve kalacağı mesela biz şimdiye kadar bir miktarını daha işledik devam edecek konu Gördüğümüz ve göreceğimiz bütün imtihanlar ve düşmanlıklar Adem'in çocuklarının tamamının karşılaşacağı imtihanlar ve düşmanlıklardır. Bizim amansız düşmanımız da kim? Düşman olarak şeytan. Peki tanıyor muyuz şeytanı? Ben tanıdığımız kanaatinde değilim. Sadece düşmanı değil bakın bir Kur'an'i kavram verdim size birkaç ders öncesinde. Neydi o Kur'an'ı kavram? Hizbus şeytan, şeytanın hizbi, şeytanın taraftarları. Şeytanın taraftarlarını tanıyor muyuz? Mesela bu memlekette var mı şeytanın taraftarı? Biz yüzde 99 Müslüman olan bir memleketteyiz. Ne arar bizde? Biz zaten hepimiz evliyayız zaten. Öyle anlıyorsak zaten farklı bir biçimde anlıyoruz. Ama benim bir şey iddam var. Bilmiyorum ne kadar katılırsınız buna. İnanın biz düşmanı tanımıyoruz. Tanımıyoruz. Başta şeytan olmak üzere aşağıya doğru getirin. Ne küfrü tanıyoruz. Ne küfrün önderlerini tanıyoruz. Ne nifakı tanıyoruz. Ne nifakın önderlerini ve nifakın bu memlekette yapmak yapmayı hedefledikleri şeyleri tanıyoruz. Ne cehaleti tanıyoruz. Ne de cehalet adına önümüzdeki tehlikeleri tanıyoruz. Tanıyamadığımız için de düşmanla ciddi bir biçimde, Strateji üreterek projeler üreterek bir mücadele veremiyoruz. Bu düşmanların başında olan şeytan amansız düşmanımız bizim. Peki nasıl anlatıyor Kur'an şeytanı buyurun. Bakın sadece benim bugün zikrettiğim ayetler çerçevesinde bunlar. Başka ayetlerde başka bilgiler de var. Neymiş şeytan Bakara 36'da ayakları kaydıranmış. Demek ki bizim şeytanla böyle bir imtihanımız var. Araf 15'te kıyamete kadar mücadelesini devam ettirendir. Bitmeyecek. Barış yok. Asla ittifak olmayacak. Hak ile batıl, küfür ile iman, tevhid ile şirk kıyamete kadar birleşmeyecek. Onun için kim bizi grileştirmeye çalışırsa çalışsın. Her türlü grileştirme hareketi şeytanın hareketidir. Ya biraz taviz verin kardeşim biraz siz gelin biraz biz gelelim orta bir yerde buluşalım sözü. Masumane bir söz değil. Dinden taviz verilmez çünkü. Din Allah'ın dinidir ya sen dinin adına konuşamazsın yapamıyorsan yaşamıyorsan kendi bireysel günahındır git ne yaparsan yap. Ama bu manada kimse din adına dinin sahibiymiş gibi konuşamaz. Bu manada söylenen her türlü söz haddi aşmaktır. Kıyamete kadar devam edecek. Üçüncüsüne bakın Allah aşkına. Şeytan nerede oturacak? Doğru yolda oturacak ve doğru yolda çelme takacak. Yanlış adamla şeytanın işi yok yanlış zaten onun askeri. Senin yolunda oturacak gelecek siyer vakfında oturacak. Burada hizmet ediyoruz ya bizi birbirimize düşürecek. Egonu şişirecek, kibrini arttıracak, başka bir şey yapacak. Sözümü senin sözünün üstünde farklı bir biçimde gösterecek. Senin bir davranışını benim gözümde büyütecek. Hayırlı işi bitirmek için elinden geleni yapacak. Bizi burayı birbirimize düşürecek. Diğer tarafta zaten başka yerlerde şeytan diyor ki tamam bunlar benim adamım zaten onlarla bir iş yok. Onun için şeytanın oturduğu yer... Allah'ın yoludur yani sıratı mustakime oturur oradan saptırır oradan çelme takar oradan adamı düşürmeye çalışır. Sen şeytanı nerede arayacaksın o zaman şeytanı falanca filanca yerde isimlerini söyleyeceğim söyleyip bu kürsüyü kirletmeyin, bilin nereler olduğunu. Oralarda ara ama şeytanı caminin yolunda ara. Şeytanı hatta caminin içinde ara. Caminin içine gelecek sana camide bir şeyler yaptıracak. Hayır neredeyse şeytan orada seni o hayırdan Almak için elinden geleni yapacak. Dördüncüsü saptırmak için her türlü yolu ve yöntemi kullanacak. Her türlü nasıl biraz önce okuduk o ayeti ne yapacak? Önden gelecek arkadan gelecek sağdan gelecek soldan gelecek... Önden gelecek açık kimliğiyle gelecek arkadan gelecek sinsi bir düşman gibi gelecek sağdan gelecek sana dost gibi gelecek soldan gelecek amellerini gözünde küçültecek seni bir şekliyle o işten vazgeçirme adına elinden geleni yapacak. Bir zafiyet arayacak bir zafiyet nerede bir boşluk var o boşluğu değerlendirecek ve bunu yaparken şeytan dikkat edin bakın aşağısındaki ne apaçık düşman vesvese verendir. Araf 20'de apaçık düşmandır. Araf 22'de hicir 39'da ne diyor? Günahları süsleyendir. Şeytan ambalaj kullanır benim güzel kardeşlerim. Sana günahı açık açık söylese olur mu hiç? Olacak bir şey mi seni yap, oradan yaptırabilir mi? Ama sana masumane güzel bir biçimde bir başka ambalajla Öyle sezdirmeden yavaş yavaş sabırlıdır da şeytan acayip. O konuda hiçbir şeye acele de davranmaz seni adım adım adım adım bir yere doğru götürmenin mücadelesini verir. Sonuncusuna dikkat edin adamlarıyla işler çevirendir. İsra suresi 64. ayet ne diyor biliyor musunuz o ayette süvarilerimle yayanla, yayalarımla onları kandırırım. Evlatlarına ve mallarına ortak olur onları saptırırım diyor Allah'a diyor nasıl kandıracak bizi sügarisiyle kandıracak yayasıyla kandıracak nasıl kandıracak bizi evlatlarımızla kandıracak bizi malımıza ortak olacak malımızla kandıracak bizi kandıracak mesela diyecek ki bakın şöyle diyecek. Ya diyecek sen mücadele veriyorsun İslam'ın mücadele veriyorsun düşmanın karşısında güçlü olman gerekir. Güçlü olmak için de şöyle böyle savaş ortamındayız zaten birçok şey helal sayılır sana. Ne yaparsan yap meşru gayri meşru önemli değil güç elinde e tutmak için gücü elinde tutabilmek için her şeyi yapabilirsin diyecek. Seni güzel bir şekilde o günahı suslayarak kandıracak ve daha neler neler neler söyleyecek. Mesela gelmişsin sen 20 yaşına baban da sana demiş ki üniversiteye seni gönderince böyle somut şeyler diyeyim ki gençler anlasın derdimi. Demiş ki okul bitmeyene kadar evlilik yok. Sana koymuşsun okulu bitir ondan sonra gel karşıma. Sen de demişsin ki tamam okul bitecek ama şimdiden tanışalım mesela birisiyle konuşalım. Masum çok güzel amacın ne evlilik? 5 yıl. Böyle bir şey devam eder mi? Ama şeytan oradan başlattı. Seni o hanım kızla masaya da zaten Kudüs meselesinden dolayı bir araya getirdi. Kudüs için gelmiştin sen hani Gazze'yi Kudüs'ü kurtaracaktın ya, onun için gelmiştin zaten. Böyle işte böyle daha neler neler neler neler söylenir bu konuda siz artık meseleyi anlayın. Peki benim güzel kardeşlerim bütün bunlar var şeytan bu işleri çevirecek. Ve kulların çoğunu da saptıracak. Saptırmayacağı bir zümre var mı? Var. Kim? Ayetler söylüyor bize kaç ayette. Sadece senin muhlis kulların müstesna diyecek. Muhlis ney? İhlas üzere. İhlas ney? Yüzde yüz yaptığın her işi söylediğin her sözü Allah için yap. %99 bile değil. %100'ü Allah için yapma. Yapabiliyorsan eğer sen muhlisin. Şeytanın hiçbir vesvesesi, hiçbir ayartması, hiçbir telkini, hiçbir günahı süslü göstermesi, hiçbir ayağına çelme takması Allah'ın izniyle sana etki etmeyecek. Vallahi çok zor muhlis olmak. Ama dua edelim de Allah bizi muhlislerden eylesin. Amin. Birbirimize destek olalım da ihlas üzere olalım. Birbirimizin ihlasını zedeleyecek işler ne olur yapmayalım. Zaten halimiz ortada. Bari ehli iman olarak bu noktada birbirimize destek olalım da şu işi yüzümüzün akıyla tamamlamış olalım. Allah en başta bana sonra da sizlere bu işi yüzlerimizin akıyla tamamlamayı nasip etti. Kıymetli kardeşlerim. Dünyadaki cennet ailede şöyle bir serlevha açmak istiyorum. Hayır tavsiye etmek. Nereden aldım bunu biliyor musunuz? Biraz önce okuduğum hadiste. Hadisin son cümlesine ne? İstevsu binisai hayren. Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye edin. Allah Resulü söylüyor. Ne diyor? Kadınlar hakkında birbirinize... Hayırlar tavsiye edin. Duyduk mu bu sözü? Duyduk. Uyuyor muyuz bu söze? Test edelim. Ben evliyim. Evliliği yüzüme gözüme bulaştırmışım. Oturmuşum gençlerle beraber şimdi konuşuyorum. Çank sanki iyi bir şey yapıyormuşum. Aman evlenmeyin ya ben evlendim ocağım battı. Siz de kendinize bunu yapmayın. Kendinizin gençliğinizin kıymetini bilin şunu yapın bunu yapın. Bakın kadınlar hakkında hayır konuşmadık. Eğer biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü tutsaydık üzerimize alırdık bunu. Şimdi üzerimize alsaydık eğer kadınlar hakkında konuşuyoruz değil mi? O kadınlar mı ya zaten saçları uzun akılları kısa bilmem ne sıralamazdık. Allah Resulü yasakladı bak bize dedi ki kadınlar hakkında hayır konuşun dedi. Eğer hayır konuşmayacaksak yapılacak şey belli sus. Sus bu manada sen sus ya hayır konuş ya sus hadisin başlangıcını Allah Resulü öyle başlattı. Ama biz bunu okuyoruz üzerimize almadığımız için hadisin bizim dünyamızda oluşturması gereken etkiden mahrum kalıyoruz. Mesela ben biraz detaylandırmak istiyorum. Sen kayınbabasın ya da kayınvalidesin. Allah sana bir gelin emanet etmiş. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Kadınlar hakkında hayır konuş. ya gelinin hakkında hayır konuş da Allah Resulü sana söylüyor. İlle sana şunu mu deseydi Ayşe nene Ayşe abla gelinin var ya Fatma onun hakkında iyi konuş. Bunu mu deseydi sana sallallahu aleyhi ve sellem? Senin adını söylediği zaman mı ancak üzerine alacaksın? Burada söylenen şey belli. Görümcesin mesela geliyor kardeşin yanına yapacağın iş belli ya. Kadınlar hakkında hayır konuş konuşmuyorsun. O hanımının kusuru neyse onu koyuyorsun ortaya bir de Allah onlara nasıl bir kabiliyet vermişse böyle üstü kapalı konuşuyorlar ama böyle yüreğini dağılıyor sözleri insanın kalbine gönlüne zihnine şüpheler düşürüyor. Şüpheyi düşürdün neredeyse bir yuvanın dağılmasına sebebiyet oldun. Arttırın bu örnekleri arttırın arttırın. Ve şu noktaya gelin bugün yıkılan yuvaların bir çoğunun altında bu var. İnanın dışarıdan birinin o sözleri bu kimse artık kayınvalidedir kayınbabadır görümcedir judur budur. Kimse artık dışarıdan birilerinin sözlerini şeytan tarafların gözünde büyütüyor büyütüyor büyütüyor. Ve cennet adına cennetin şubesi olması noktasında bir amaçla kurulan o yuvayı çok geçmeden darmaduman ediyor. Biz burada mecburuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü dinlemeye. Ben de sesimi duyan şu anda beni dinleyen karşımda bir sürü insan var. Kameralarla da bir sürü yerden dinlenen dinleyen kardeşlerim var. Hepsine diyorum ki. Örneğimiz önderimiz bizim Resulullah'tır. Allah Resulü dedi ki hayırlar kadınlar hakkında hayır konuşun bitti benim için. Bundan sonra ben hangi kadın olursa olsun hangi kadın Allah Resulü falanca filanca demedi. Hangi kadın olursa olsun hayır konuşma adına Resulullah'ın isteğine icabet ederek bana söylediği bu söze karşılık vererek bu sözün benden istediği sorumluluğu yerine getireceğim. Eğer yapamazsam dişimi sıkacağım ve susacağım. Bu kadar. Eğer ben bunu yaparsam Aleyhisselatu vesselam efendimizin, efendimizin sözünü tutmuş olurum. Yapmazsam kimin sözünü tutmuşsam o kimi beni nece sevk edecekse benim de akıbetim oraya doğru gitmiş olur. Allah bizi bundan korusun sözlerimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine buluştursun hallerimizi onun hallerine buluştursun ahlaklarımızı onun ahlakına buluştursun hanelerimizi onun bizden beklediği vasıflara buluştursun İnşallah böylelikle biz de ümmeti Muhammed'in şahit olma noktasındaki sorumluluğumuzu yerine getirelim ve cihana bu noktada çok güzel bir temsiliyet örneklik ortaya koyalım İslam'ın yaşanabilirliğine dair Tükenen umutları yeniden yeşertenlerden olalım. Bu gayret ve çaba da hepimize cennet kazandırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.